BÖLÜM 92 AĞIR BAŞLI VE VAKUR OLMAK Rahmanın has kulları, yeryüzünde alçak gönüllü olarak yürürler ve her ne zaman kötü niyetli, dar kafalı, kendini bilmez kimseler kendilerine laf attığında, incitmeksizin Selam derler geçerler. 25. Furkan 63. Hadis 703. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin küçük dili görünecek kadar kahkaha ile güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.